Cennetin mahiyeti nedir? Monoton bir hayat sıkıcı olmaz mı? Cenneti önce birkaç ana ilke ile tarif etmek lazım. Cennet nedir? Cennet monoton değil. Kesinlikle önce onu vurgulamak lazım. Cennette sorumluluk yok. Yani ibadet edeceksin, namaz kılacaksın, hacca gideceksin, oruç tutacaksın. Orada sorumluluk yok. Bunun örneğini nerede görebiliyoruz? Çocuklarda. Çocuk çok mutlu ve sürekli hareket içinde, sürekli mutluluk içinde. Ama mesuliyeti yok. Namaz kılması gerekli değil. Oruç tutması lazım değil. Gidip para kazanması lazım değil. Ve çocukta hayat daha mükemmel. Nimetler daha mükemmel. İşte süt bunun bir örneği. Ana baba şefkati bir örneği. Beşik bir örneği. Biz sert yerde yatarız, çocuğumuza yumuşak bir yer yaparız. Bu bütün hayvanlarda da böyledir. Çocuklar dönemi cenneti bize andıran bir dönemdir. Tabii insan cennetten geldi ya. Çocukluk dönemi bize onu hatırlatıyor. Cennette fuzuli hiçbir şey yok, pis kokular da yok. Cennetin bir tarifi de sebeplerin hakim olmadığı bir ortam. Yani nasıl, bu sebepler neler? Mesela dünyada ticarete atılıyorsun, ticarette belli sebepler var. Şu şu işleri yaparsan kazanırsın, şu şu işleri yaparsan iflas edersin. Şöyle yapmak zorundasın, böyle gitmezsen iflas edersin, başına belalar yağar. İşte uçamıyorsun, yer seni çekiyor, hastalanıyorsun, yaralanıyorsun, beredeniyorsun, uyku uyuyorsun, ızdırap çekiyorsun. Niye bunları çekiyoruz? Sebepler dünyasında olduğumuz için. Fakat sebepler dünyasının olmadığı bir yurt diyebiliyoruz cenneti. Cennet sebeplerin hakim olmadığı bir yurt demektir. O zaman uçabiliyorsun, yer çekimi yok. Yani efendim yerde kalıp da bir iş yapmak zorunluluğu yok. Yani zengin kesimler de bunun cennetin tipik bir örneğini yaşıyorlar. Her nimet var, mesuliyet yok, iş yapmak zorunda değil. Uçuyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Yani dünyada bir nevi cennet hayatını kendilerince yaşıyorlar ki bir ayet buna dikkat çekiyor. Yeryüzünde bütün nimetlerimi tüketmeyin. Çok önemli. Yani dünyada sorumluluk üstlenmek lazım, acıkmak lazım, sıkıntı da çekmek lazım. Dolayısıyla imtihanı vermek lazım. Yani yokmuş gibi cennet ortamı gibi bir ortamda yaşamak dünya şartlarına uygun bir şey değil, yeri değil. Bütün güzellikleri dünyada bitirmemek lazım. Peygamberler ve evliyalar, onlar bile Allah'ın yasası olan sünnetullah'a uymuşlar. Yani sebeplere ayak uydurmuşlar. Acıkmışlar, susamışlar, iftiralara uğramışlar, uykusuz kalmışlar, hastalanmışlar, savaşa gitmişler, borç almak zorunda kalmışlar. Buna benzer beşeriyetin gerektirdiği imtihanı yaşamışlar. Ki burada mana daha yoğun. Öbür şekilde sosyetenin hayat biçiminde mana yok, sorumluluk yok. Nimet bol, çalışmak derdin yok, acıkma derdin yok. Taklit bazında konuşuyorum. O zaman iman bile gereksiz. Ben niye Allah'a inanayım ki? Zaten hayatımı yaşıyorum diyor. Sarhoşluk var. Öyle bütün güzellikleri dünyada bitirmek İslami bir şey değil. İnsan zengin de olsa, fakir de olsa muhtaç gibi, fakir gibi yaşamalı. Yani sünnetullaha ayak uydurmalı. Toplumda başkasının yaşadığı sıkıntıyı sen de paylaşmalısın. Hülasa, cennet demek monoton bir ortam değil. Ayetin tabiriyle cennet olduğu için biz o alemi tam bilemeyiz. Ayet şöyle anlatıyor. Bol yeşillik var. Yeşillik, bereket ve bolluk demek. Yorgunluk yok, sarhoşluk yok, boş söz yok. Bir anda birkaç yerde bulunma imkanı var. Tabakaları var, alemleri var. Yani çeşitlilik de var. Öyle monoton bir hayat değil. Aşırı sıcak yok, aşırı soğuk yok. Hiçbir şeyin aşırısı yok. Buna konfor deniliyor ki gölge diye ifade edilmiş bazı ayetlerde. Cinsellik var ama cinsellik bizim dünyadaki gibi değil. Doğurma yok, hamilelik sıkıntısı yok. Nedir cinsellik? Eşlerin birbirini sevebilmesi, birbirine yansıması, birbirini özlemesi, birbirini tamamlaması. Buna benzer katmanlarda cinsellik var. Hülasa, hadisin tabiriyle özetlersek, cennet öyle bir yerdir ki ne göz görmüş ne kulak işitmiş... Ne de kalbi beşere hutur etmiş. Ne de hatırına gelmiş insanın. Öyle bir yerdir. Dünya ölçekleriyle kıyas yapılmaz orası. İbadetle maddeden kopuyorsun, sıkıntıdan kopuyorsun, sebeplerden kopuyorsun. Ahirete, maneviyata, uluviyat alemine doğru yöneliyorsun. Orada bile bir cennet hazırlığı ve lezzetini yaşıyorsun ki, herhalde cennette anladığım kadarıyla maddi boyuttan ziyade manevi ve ruhi boyuta ağırlıklı. Yani ağaçlar hayvan gibi olacak, taşlar ağaç gibi canlı olacak orada. Yani orada hayat çok daha yoğun. İnşallah görürüz.